A, konuşmanın başlığı şey, e, bilgi meselesi metapisimolojik bir değerlendirme. E, esas olarak da engin <gülüyor> kuşu, e, yani işte İllahtar Ölce, işte, e, işte başlamış olan bilgi meselesinin üzerine yazılmış, konuşulmuş, bütün teorileri bugüne kadar, yani işte bugüne kadar derken bir dokuzda şeyleri, ellere kadar yazılmış çizmiş olan şeyleri, değiştirilmesi bir değerlendirmesi yapılır ama esas itibarıyla soru şu niye hepsi çuvalladı Ya bu kadar ileri olarak yapılan şeyler şunlardır işte, aparatoloji felsefesi bilgi felsefesi şunları şunları yapmıştı, şunlara şunlara işte açmıştı, şu problemleri çözmek için işte çok önemli heuristik değerleri vardı işte Kantinki de böyle yapmıştı falan Filan, e, türlü şeyler söyleniyor. Ama a, şey, bunların niye e, şey olduğu, çuvalladığı, başarısız olduğu konusunda pek de fazla e, bir şey görünmüyor. Benim yapmak istediğim bir anlamda bu. Yani bu, nedir buradaki asıl mesele ne? Yani bu bütün işte Platon'a itibaren e, işte kaldığı kadar geldiğimiz şekilde birbirinden taban taban zırt olan şeylerin e, bir şekilde çuvallamasının bir sebebi olması lazım. Eğer bunu 3 aşağı tespit edebilirsek o zaman e, bilgi meselesine nasıl e, yaklaşmamız, nasıl bir şekilde çözmeye neyi konusunda e, bize e, ilerle ipuçları vereceğini, hiç de işte, aydınlatacağını düşündüğüm için bu şeyi yapıyorum. E, şimdi e, esas itibariyle baktığınızda bütün bilgi felsefelerinin ya da işte televizyon başarısının arkasında bir sebep şu, en temeldeki iki problemi hala çözememişim. O problemleri genel olarak şey diyelim. Bir tanesi induction, indüksiyon. Evet. Ya benim Türkçe'm kötü, ben takıyorum evet. evet, yani. Tümen var var mı kötü bir şey mi hocam ifade diye? Induction. Para <gülüyor> pek şey gelmiyor, o da şey. Yani Neyse. Endiksiyon, ha. Endiksiyon probleminden kaynaklanan a, bir hal istikrar. istikrar, evet istikrar evet. ve iliyet, evet. Evet. evet. İstikrar, evet. evet. İstikrar probleminden evet, kaynaklanan istikrar. ortaya çıkan bir skeptizm var. Evet. Bunları biraz daha aç, açmaya çalışacağım biraz sonra. Ee, diğeri de çok e... <gülüyor> <diğeri> de Türkçede <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> işte bilimsel teorilerin um empirik datalar veriler çerçevesinde az belirlenmiş diye Eksik verilerim eee yani işte underdetermination problemi diye işte görürüz de İngilizcede söylenen bir şey. O problemler kaynaklanan bir metafiziksel, metafiziksel bir eee söz konusu. Bu iki problem hala ciddi bir şekilde çözülmüş değil. Şey diye düşünebiliriz ama bunlar modern problemler esas itibariyle diye düşünebilirsiniz yani işte Hume'da başlıyor işte endüksiyon problemi, işte bu kısaplısını ne diyeceğiz Andrade Termeş'e problem olacak UDP değil. Parti ismi gibi olsun işte. Hmm. Ee, bunlar işte modern şeyler olduğu için yani niye o zaman Platon'un bunu çözmekte işte onu suçluyorsun, çözememiş diye suçluyorsun diye şey yapılabilir. Bunu birazdan iki şeylere geçelim. Yani endüksiyon problemi dediğimiz şey e, Hume'un da e, kastettiği esas itibariyle ama Hume'un da ötesinde yani sadece çıkarımları ihtiva eden yani elimizdeki e, dataları aşan yani verileri aşan e, bilgileri ihtiva eden çıkarımları yapmamız değil günlük hayatımızda sıradan yani kognitif aktivitelerimizde bile hakim olan bir e, İndüksiyon bir bir bir meselesi var. Dolayısıyla sadece çıkarımlar söz konusu değil, onları da şen, ya da işte bunun karşılığını şeyi de görebilirsiniz. Gelmedi yani ne mi? İşte... Neydi şeyi? İngilizce söyler <gülüyor> mi? İngilizce söyler mi? Film, sinemkağıt. Grosenprut paradoksu deniliyor ama yani şeyin Türkçesi nedir bilemiyorum yani. Şey, Grosenprut hmm. paradoksu. grup evet, paradoksu e, e, e, oradaki gibi yani ha katardı. İndüksiyon dediğimizde sadece çıkarımları itibar eden bir problemden bahsediyor. Şey maşin kılamıyor aslında. Yaşıyorlar yani. Yeşil, yeşil evet. Bu olay. Onun daha da böyle şey yapan bir şey. Buradaki temel mesele elimizdeki datalarla, verilerden yola çıkarak bir sürü teoriler kurabiliriz ya da onları işte kapsayacak, onları değerlendirecek çıkarımlar yapabiliriz. Ve her zaman yeni bilgilerimiz, eski, yani yeni bilgiler elde edebilmesi için mutlaka şeye, ne dediğimizi söyleyin, geçersiz bir takım çıkarımlar, yani inaktif çıkarımlar yapmak zorundayız. Diğer problem bu işte... Esas itibariyle e, realizm meselesi. Yani bir takım şeyleri e, bilebilirsiniz. Hatta o şey e, haklı da gösterebilirsiniz. Klasifikasyon meselesinde bu bilgiler vesaire dediğim. Ama karşılığı var mı bu şeylere tekabül ediyor mu dış dünyada vesaire diye şimdi. E, burada e, senin, e, söz ettiğim gibi işte e, aynı datalar üzerine bir sürü teoriler kurabilirsiniz ve taban tabana. Zıt nitelikleri affedebilir işte ontik olarak dünyayı ontik olarak farklı niteliklere iz varlıklarla do ve ortaya birbirine zıp takım teoriler ortaya çıkabilir Yani mesela örnek olarak şey işte eskir mesela işte gezegenlerin nasıl hareket ettiğini ya da işte feleklerin nasıl hareket ettiğini konusunda bir sürü şey söyleyebilirsiniz, teplerin söylediklerini söyleyebilirsiniz. Ya da benim çok sevdiğim melekler hareket ettiriyor felekleri diye. Çünkü oradan şey çıkıyor ortaya, felekten gece çalmanın ne olduğu daha güzel bir anlaşıldı Çünkü meleği çalıyor sırfasını. Ve aynı şeylerle, datalarla uyumlu, ama birbirine tabana taban bir birtakım teoriler üretebilirsiniz. Dolayısıyla, Bilgi diye iddia ettiğiniz şeyin hakikaten gerçekliği, resmettiğini ya da işte bir şekilde tekabül ettiğini meselesi ciddi bir problem. Benim bu problemle ek karşılaşma biraz boğulun etkisiyle olmuştu da, dedemden kalma bir yer var, böyle bahçe gibi bir yer ve işte Meriçmehrine, 2-3 kilometre uzaklıkta, 80 metre yükseklikte falan eski İpsala kalesinin olduğu bir yer hiçbir şey yetişmiyor. Yetişen tek şey taş ve şey adı söyleniyor deniz kabukları. Ben de babama bir soru ben yani taşı anlayabiliyor mu dedim. Karanlık şeyler O deniz kabuklarının ne alakası var? Sarız 10 kilometre 15 kilometre falan. İşte şey o kadar. Şey beklentisi çünkü ya eskiden burada denizmiş binler falan biler. Hocamın dediği gibi ben de bu din dersinde hiç böyle şey almadım, şey yaptım babam da bana kızdı. Sana din dersi aldığım da hata etti galiba dedi. Niye dedim? Nurtufan'la haberin yok galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani bu bir kötü bir yani birazcık bir şey bir örnek ama bu anlodikasyon problemini ya da işte belirlenemezlik problemini bir şekilde şey yapıyor. Karşılığı asıl olan şey şu buradaki. ...bugünkü hazır olan, hala hazırda elimizde olan e, empirik verilerle değil... ...gelecekteki verilerle dahi herhangi bir ayrım yapabilmeniz birinin iyi teorisi... ...yani işte e, nedir, e, Lutufan'dan dolayı mı orada yoksa işte e, coğrafi, binlerine falan şartlardan mı... ...orada e, o deniz kabuklarının olduğunu hala karar veremeyecek durumda... ...teorilerimizin e, olduğunu iddia eden bir teori. Dolayısıyla bildiğiniz her şeyin bir bilgileriniz olabilir ama dış dünyaya resmettiğini bir şekilde tekabül ettiğini söyleyebilecek durumda değilsiniz ve dolayısıyla buradan da bir skeptisizim ortaya çıkmakta. Şimdi bu halleriyle tabii ki modern formülasyonları bunlar ama esas itibariyle selsefeni ve uzun zaman Platon'dan itibaren hatta bu daha öncesinde itibariyle birazdan temel iki problemi olduğunu söylemiyorum. Çünkü bunu çözemiyor hiçbir tanesi. İddia bu. Ee, esas itibariyle, yani hocam şey dedi, işte görme bir şekilde övendiğim şeyler anlattı. Ben bazı derslere şey diye başladım. Başımıza ne geldiyse karikatür kilim bulunmasıyla geldi. Yani önemli şeylerden bir tanesi. Ee, bu Karakök bulunması meselesine baktığımızda hakikaten bugünkü modern anlamdaki bilgi meselesi ortaya çıkıyor. Yani işte az önce problemi ve şey problemi, işte problemi dediğimiz şeyler bir işte var mı, işte karşılığı var mı meselesi Karakök bulunmasıyla ortaya çıkan sorular. Çünkü Pitagorasçı bir sistemde baktığınızda tek bir dünya var, her şey sayı iki sayıyı birbirine çarpar, bölersen, ne yaparsan, edersen hep bir sayı çıkacaktır. Dolayısıyla birgidir ve karşılığı da var. Hiç öyle bir realiteye tekabül ediliyor gerçekliği resmi ediliyor diye bir problemimiz yok. Karakökiki ortaya çıktığından itibaren bulduğunuz şeyi, yani bilgi nasını justify etmek zorundasınız, onun haklı yani, olduğunu, bilgi olduğunu göstermek zorundasınız. Daha da ötesi bir şey gerçekliğe tekabül ettiğini göstermek zorundasınız. Dolayısıyla hakikaten problem her ne kadar modern bir şekilde formüle edilse bile bir işte tek arasında başlayan bir şey ve hatta Platon'un şey diyolu, menon duyuluğu daha zengin olarak işte, nedir, menon paradoksu diye de geçer, biraz fazlası vardır. Ama bununla uğraşıyor bütün şey yani baktığınız vakit bu bilgi meselesi yani Nasıl justify edeceksiniz, işte harfını göstereceksiniz, nasıl gerçekliğe tekabül ettiğini göstereceksiniz, meselesiyle oluşuyor. Ve bütün, bütün epistemoloji şey, tarihine baktığınızda hepsi olmasa bile genel olarak, mesela Descartes, şey, Kant, esas itibariyle bu iki problemi çözmek için uğraştı, uğraştıklarını görüyorsunuz. Bunu çözmek amacıyla uğraşıyorsunuz. Çünkü esas itibariyle bu iki probleminden neşet eden, sökün eden yenip bilginin imkanı, işte vesaire falan diye söylemek istiyorsunuz. Aa, esas itibariyle bunlarda bütün epistemoloji teorilerinin başarısız olduğunu söylediğim zaman demek ki bu problem hiçbir şekilde çözülmemiş bir şekilde ortaya çıkmış ilginç olan şey derdi o zaman ilginç olan şeylerden bir tanesi şu. Belirli zamanlarda belirli epistemolojik değerleri bir konsensus yaratıyor bu problemlerin çözümü konusunda. Sonradan bakıyorsunuz bir sürü sorular sorulmaya başlıyor. ve bu var olan konsensus bir şekilde işte vücutluyor. Onun yerine yeni konsensüsler oluşturma denemeleri yapılıyor. Buradaki ...bu konsensusların oluşması... ...episolojinin yani bilginin ne olduğu... temellerine dair olan problemlerin ortaya çıkışıyla... ...toplumsal ekonomik dertler... ...işte nedir o da söyleyelim... ...ayaklanmalar ya da işte nedir... ...problemler ciddi bir paralellik arz ediyor. Yani ne zaman bilginin temellerine dair... takım sorular sorulmaya başlansa... 3 aşağı 5 gün aynı zamanda mutlaka toplumsal ya da buna benzer bir takım ekonomik bir şeyler ciddi problemler var. Yani bunlar birbirinden belirliyor falan anlamında değil ama ciddi bir paralelliği görmekte fayda var. Şimdi yani hakikaten dedim ya bir kısmı bunlara tamamen cevap vermeye çalıştı. Descartes, Kant gibi falan. Bazıları mesela işte Locke gibi sadece bir kısmıyla ulaşıyor. Yani ya tamam bilgi nasıl elde edeceğimizi, nasıl haklı göstereceğimizi, nasıl elde edeceğimizi biliyoruz işte şeyden dolayı işte Kopernik e, işte belliyor en son bilinen falan. Ama ya hakikaten bizim burada gördüğümüz bir masadan mı söz edeceğiz yoksa onun arkasında çok mekanistik olan kuvvetlere dahi olan işte bir şey mi? Yani gerçekten şey o meselesi yok bununla uğraşmıştır işte. biri yani sadece Yeriyle uğraşmıyor. Ee, şimdi şey Söylediğimiz zaman, bütün bu bilim, bilgi teorilerinin e, bu problemleri çözmede başarısız olduğunu söylediğim zaman belirli bir anlamda bizim işte duyhem problemi diye diyeceğimize benzerlik arz eden bir durum ortaya çıkıyor. Farklılık şu, birbirine tabağınız olan bir sürü epistemoloji teorileri hep yanlışlanıyor diye bakalım. Yani duyhem probleminde bir teori ve bir o teorinin aynı teorinin esas itibariyle ...belirli versiyonları yanlışlanıyor olsa bile... ...yani yanlışlanamıyor olsa bile... ...yani hatanın nerede olduğunu bulamıyorsak bile... ...burada çok temelli birbirinden farklı... ...yani işte nedir klasik rasyonistlerle... ...klasik entrisleri... E, terleri yan yana koymak... ...ilginç bir şey diye düşünebilirsiniz. Yani nasıl bunlar... ...bir ortaklıkları olması lazım... ...diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu ortaklıkları bulabilirsek... ...yani ta itibaren başlayan bilgi teorilerini, belirli bir takım trans şeylere değişimlere vesaire uğradarak nelerin değişmeden kaldığını tespit edebilirsek esas itibariyle bu iki skeptisizmin ya da iki problemin çözümünde niye tam anlamıyla başarısız ve aktif bir şekilde başarısız olduğumuzu görme ihtimalimiz daha da artar şekilde diye düşünüyorum. O kadar detaylara falan girmiş ama yani burada biraz grup değerini uygulamak Epistemolojiye bu anlamda e, faydalı olur. Az önce söylediğim gibi değişmeden kalan şeyleri tespit etmek için. Ee, esas itibariyle e, değişmeden kalan birkaç tane şey var. İşte Plato'dan itibaren, plasik rasyonistler vesaire, yöntüslere baktığımızda e, hakikaten bütün hepsinde ortak olan nitelikler şunlar. Bir e, bilgiyi bazı özel tercih edilmiş ya da e, privilege olan e, de, öncelikli olan yani böyle değer verdiğimiz belirli bir takım varlıklar ve prensipler çerçevesinde çözmeye çalışıyorlar. Onlara bir, bir, bir, bir indirgeme söz konusu. Onlar çerçevesinde tanımlayıp işte çözme. Yani mesela ne diyelim işte Kant'tan bahsediyorsak, aa işte Kant bilgiyi gayet işte öncelikli olan şey intüisyonlar. Var intüisyonlar işte şey getirecekler. Size malzeme getirecekler. Aklın kavramları o da böyle çıpıçıp çalışıyor. İşte onları işleyecek. Sonra da işte bir sentez oluşacak ve bilgi çıkacak. İşte sentetik a priori diye. O, o da işte aklın regülatif prensipleri altında bir sistem oluşturacak. O tamam. Ondan sonra çok güzel falan. Dolayısıyla burada bir e, bilgi meselesini bir işte a priori e, formlar olan ya da işte e, e, sezgi olan işte, e, kavramlar, e, işte, kür, e, saf kavramlar, o kategoriler dediğimiz, bunlar çerçevesinde onlara indirgiyoruz ve onlar çerçevesinde tanımlıyoruz. Bu, bu bütün her şey aşağı yukarı bütün herkesin ortak olan şeylerden biri. Ve bu bu şeyde kötü bir şey de değil zaten. Hep yaptığımız bir şey çünkü yani birtakım şeylere bildiğim, yani bilmediklerimizi bildiklerimiz çerçevesinde bilebiliriz. Başka yolu yok bu işin. Dolayısıyla böyle bir ilgimecilik kaçınılmaz bir şey. Yani az önce hocam şurada bir şeyler yazdı. İşte ben size işte 5 artı e, x eşittir e, 12 dediğimde çok kolay çözebiliriz değil mi? Oradaki x 77 herhalde. Bir şey çıkıyor. Ama daha da e, de, de, de, de, karmaşık hale getir İşte bilinmeyenlerinizi ikiye çıkarın. Daha da karmaşık yapın. İşte bir tepim, şeyler ekleyip karesini küpüdür yani problem daha da çözüme zorlaşıyor dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız gerçekten şey bir takım şeyleri hocamın dediği gibi varsayımlara ya da tek bir takım şeyleri bilinen şeyleri sabitleri ne kadar olursa problemleri ya da soruları denklemleri çözmek o kadar ve dolayısıyla da bu indirgemecilik kaçınılmaz bir şey ama buradaki böyle işte bizim epistemolojilerde karşımıza çıkan böyle bir indirgemecilik yani şey değil, böyle bir masum bir indirgemecilik değil. Bu indirgemecilerin en kötü tarafı <gülüyor> e, bilgiyi dediğim bir takım şeyleri bu işte viteliklerin, e, e, tarımların fonksiyonları olarak görmek. Eğer işte akıl şeyine ya da işte sensibilitelerine işte şey anlık, anlak <gülüyor> yani, Sensitiv duyarlılık mı bu şey? Katılımcılar duyarlı yetisini işte görevini yaparsa işte akıl da görevini yaparsa işte o işte kategoriler yaparsa diye şey bilgi çıkacaktır diye. Ocam var mı? Öncelik e, dilin bakımından tam bir örnek değil tam da. Ondan öncekiler daha, daha görüntü. Kantta da orada. çok ciddi bir şey var. Yani, şey, da var ciddi, ciddi, ciddi, ciddi. ciddi bir şekilde. Çünkü orada da bir, bir gerçek bir anlamda bir indirgemecilik sorusu var. Evet. Ve evet. Bu, evet. önemli evet. şey de şu. Bunlar fonksiyonlarını yerine getirdiği zaman bilgi kendinden otomatik olarak çıkacak diye evet. idrak ediliyor. Ve o zaman şeyi soruyorsunuz. İyi de insanlık bilmem kaç bin senedir niye çuval bir sürü bilgiler üretmesinde. Yani Yanlış bilginin de hesabını vermek zorundasınız. Yanlış bilgi insan aklının içinde arada sırada fonksiyonlarını yerine getirememesi, psikolojik anlamda bir fonksiyonu yerine getirememesinden kaynaklanan bir şey değil. Dolayısıyla o bilginin tarihselliği hakikaten o yüme giden bir şey. Bunu da olarak bilgi <gülüyor> ortamda yani, işte, o proje ters kanıt epsilon teoremi başarısız olmasın. Niye Çünkü temelde söylediğim hele yani, o işte indüksiyon işte, problemi ve eşlenme problemi aslında temel iş problemi çözerek. Ben anlamda değil yani çözerek. Bilginin asli mantığıyla çözebiliriz. şey Tam sorunu anlamadım ama kipsi'sel anlamda iyi bir teorisi terstir yani. Yani bilimsel bilgi ya da en genel anlamda bilgiyi açıklamakta yetersiz bir bilgi iflandır. Hesabını dönemiyor. Nasıl uygulama geldiğini elde edildi diye düştüğünde farkı var mı yok meselesinin cevabını vermek konusunda eksik kaldığından bahsediyor bu bilgiyi esas itibariyle. Tabi ee, ama aslında e, Samet genel e, buradaki problem enfrik bilgi değil mi? Yani mesela matematiksel bilgi... E, çok genel anlamda mı bir bilgi. Çok genel anlamda bir bilgiden o bahsediyorum. Hakikaten yani. ya. da bence asıl tartışmalar hep böyle empirik bilgiye ilişkin olmalı. Çünkü an. soslamalar orada yaşamıyor. Yani matematiğinde ben öyle şey böyle. Matematik falan olduğuna inanamıyorum. Olmadığım için. An, o zaman tabii genel anlamda. Olgun olmamışım da. <gülüyor> Anlatı tamam. tamam. falan bir şey değil. Empirik yani. Kozy-empirik işte, diyebileceğiniz bir şey o. Neyse onları gibi Orada <gülüyor> kat var yaklaşır. Kapris, yani, kapris. Hayır, kesinlikle. Şimdi bu, bu, bu şeylere, yani bu indirgemenin getirdiği şeylerden bir tanesi de bildiği bir belirli bir takım süreçlerin, işte yani bir takım varlıkların tabii sonucu olarak bir, ne geliyor ona, bir işte bir en uzaltı olarak görmedir yani yani yani mesela, evet, yani o şeyleri bir sonuç evet. olarak görmeleri karşımıza çıkıyor. Bilgi esas itibariyle baktığımızda eğer hakikaten bu şeylerin bir bir ürünü bir şey ise, böyle bir sorunda oluşacak bir şey ise, e başınıza bir sürü problemler de çıkıyor. Mesela o zaman şeyi düşünüyoruz. Aa, demek ki bilgi bir, bir, bir, bir takım proseslerin ya da işte şeylerin ürünü ise, e bu cemizdeki para gibi işte birikebilir, artabilir, bilinenli olabilir, işte sürekliliği var mıdır? İşte o, o bildiğimiz işte bilim felsefesinde bir sürü problemler tezahür ediyor karşımızda. Bundan işte o süreklilik var mıdır? İşte vesaire falan şey. Dolayısıyla e, bu İki şey, e, gerçekten meseleyi, bu iki problemi e, çözebilme konusunda bizi oldukça e, handikaplı hale getiren şeyler. E, çözüm için belki şunu düşürebilirsiniz, yani o zaman ne yapalım, işte e, bunları ortadan kaldıralım, takım şeyleri indirgin yapmayalım ve bilgiyi de bir işte bir end, bir şey ürün olarak görmeyelim, biriken bir şey olarak görmeyelim diye bir takım şeyler yapıp bunu çözmeye çalışabilirsiniz belki. Ama bu problemin bir kısmını halledecektir. Çünkü asıl meseleyi görebilmek için hakikaten bu iki problemi niye tostladığımızı görebilmek için bizim değerlendirmemiz gereken başka bir faktör daha var insan. Yani şöyle bir şeyi hocamın dediği gibi tahayyül edelim. Öyle bir evren olsun ki bir öyle bir evrende yaşıyoruz ki bütün problemlerimiz arasında çözülüyor olsun. Yani en pratik problemimizde en teorik probleminize karşısında aklınızda bir problem e, zuhur ettiğinde, oluştuğunda tabiatın bize hemen çözülüyor Yani insan çözüyor değil, çözülüyor. Evet çözülüyor olsun. Yani böyle bir şeyi tahayyül edelim. Bilgi olan ihtiyacımız söz olur muyuz? Hiçbir şeye ihtiyacımız olmaz. Ya da başka bir şeyi tahin edelim. Öyle bir evrende yaşıyoruz ki ya da işte şeyde yaşıyoruz ki tabiat bir takım çözümleri vermek yerine bizim şey gibi, nedir adım söyleyeyim o süpermen gibi bir şeylerimiz olsa, gözlerimiz olsa, her şeyi böyle görsek, problemleri çözsek, öyle bir takım kognitif ya da fizyolojik hamletlerimiz olsa ve bütün şeyleri de çözsek. Yani hiç böyle bir özel çabamız olmasa. Tıpkı nedir adını söyleyelim? Bizim işte çarpan bu duyur verileri gibi böyle şey olsa. E böyle bir evrende de herhalde bizim bilgiye ihtiyacımız olmayacaktır. Çünkü her şey halloluyor. Dolayısıyla e, hakikaten bilginin elde ed ed eder biz, biz elde ediyoruz insan. Ve bu bir bir bir, bir, bir, bir, bir bir bir iradi bir şey. Yani bilgi dediğimiz zaman insanın iradi bir çabasını gerektiriyor. Duyduyukken du olacak olan bir şey değil. Ee, Dolayısıyla e, bilginin bu iradi tarafını da kale almak gerekiyor ve problem bu iki problemi ancak bunlar çerçevesinde çözebileceğimiz hiçbir şekilde düşünmeyelim. Çünkü yani hakikaten biz bilgiyi şu anda nasıl üretiyorsak. Milyardlar önce de beşlerde de nasıl üretiyorsa aynı şekilde üretiyoruz. Yani bizim ekstra e, kognitif ya da çeşitli işte tipim kabiliyetlerimiz vs falan olmadı. Ha, aletlerimizi geliştirdik, bir tane parafine hale geldik mi? Evet. Ama esas itibariyle bizim hakikaten e, bilme meselesindeki şeyimizden kaynaklanan iki bu problemi tezahür etmekle. Az önce bahsettiğim o iki Batı felsefesindeki özellikler bu kordunu daha akut hale getiriyor. Dolayısıyla yani mesajın negatif tarafı var ya daha doğrusu şeyin negatif tarafı var. Yani şey diyebilirsiniz, ben derste onu da söylüyorum. Yani bilgi, elde edebileceğimiz bilgi budur. Başka bir türlü bilgi beklemenin anlamı yok. Yani yani, yani, şey yani, en fazla bunu yapabiliyoruz ve bununla idare etmek zorundayız. Dolayısıyla da skeptistizimle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ee, ya, ya da değişik bir ifadeyle yani işte neydi galbuna farkını işte, işte falan bizim de iman dolu göğsümüz var. Bilgi rötebileceğimize dair. Çünkü iradi bir şey olduğundan dolayı. Biz bunu üretmek istiyoruz. Üretiyoruz da. Ee, ve böylelikle Bilgi felsefesi, yani bilgi teorilerimize bu şeyleri süsünü katarsa, yani bilgiyi bir, bir, pro, bir ürün olarak değil, bir, bir proses, bilime aklının hepsi olarak şey yaparsak ve o indirgemeleri de a, problem çözme çerçevesinde, problemler çerçevesinde yaparsak, daha iyi durumlara ulaşacağımız ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Kısacası bu. O zaman aslında mutlak kesin doğru bir bilginin içinde olmamak en gerçekçi yaklaşım. Böyle bir şey yok. Yani şimdi yani ne onlayrışemez. Şimdi skepsizizm, yani şimdi şeye bakıyorsun, en önemli meselelerin bir teste şuyu işte kantaya bakıyorsun, tekrarda bakıyorsun. Skepsizizmin herhangi bir tür, türünü ortaya çıkmasını engellemek en baştaki yapılış şey. Yani a skeptisizm ortaya çıksın ben sonra onunla baş ederim diye bir şey yok. Bu tabi ki da öğrendiğimiz bir şey. Skeptisizmle en iyi baş edebilmenin yolu ortaya çıkmadan başını ezmek. O yüzden de bir sürü varsayımlarınız var. Bir sürü işte e, şeyleriniz var. Dedim, bir takım şeyleri e, daha e, priviliş hale getiriyorsunuz. E, ve bunlarla da bir sürü yanlışlıklar yapıyoruz. Ve ondan sonra da kapıdan kovduğunuz skeptisi başladan tekrar içeri giriyor. Kantada olduğu gibi, Descartes'ta da olduğu gibi herkes dedi. Skeptisi iyi bir şey. Yani nerede çuvaladın sana söyle diyecek. Evet, yani bu sofistlerin muhtemelen katkısı var bütün bu tartışmalara, bu kapıları açarak, ben de onu anlamlı görüyorum ama yani sen bu saf bir tepkik duruşunu sahipsin. Yani hiçbir bilginin mümkün olmadığına mı? Hayır, yani yani, tartışma bütün tarihselliği olduğu şey oldu, gibi, yani. yani şu anda bilecevilerimiz bunlar, bunları biliyoruz. <Gülüyor> yani mesela şu kapıdaki elektrik düğmeleri var ya, şöyle bir şey farz edelim, ya, teorimiz olsun, ee, işte burası karanlık. Nedir şey olan? En yakın, elinizin en yakındaki olan düğme hemen en yakındakini aç, aç, açar diye bir teorimiz olsun. Öyle değil mi? Yani girerken, çünkü önünü aydınlatsın daha sonrakileri daha sonraki şeyde, daha görerek şeyde. Ama Türkiye'de bu mutlaka yanlış bağlamıştık usta. Deneyebilirsiniz. <gülüyor> e burada deneyelim. Hakikaten işte şu kapının en yakındaki şeyler ıı, ıı, ışık sırasını ilk olan yani yakın olan yapıyor mu, ondan sonrakiler mi yanıyor diye deneyelim. Bir ihtimalle yanlış da çıkıyoruz, doğru da çıkabiliriz. Şansımız yarına giderse. E peki bir şey öğrenmedik mi yanlış çıktın zaman? Bir yanlış daha Bir sürü şey öğreniyorsunuz. Yani hisyonu yani, sorgulamaya tabii ki başlıyoruz çoktan başladı. Yani yani işte bilgi bir ürün olarak, bir son ürün olarak gördüğünüz vakit başınız nela ilgili. Ama bütün bir prosesin kendisi olarak aldığınızda bilgi üretme kabiliyetleriniz olarak bilgiyi değerlendirdiniz. O zaman daha rahatlıyorsunuz. Eliniz şey yapıyor. Gönlünüzü seve seve felsefe yapmaya başlıyorsunuz. İlk taraftan korkuyorsun. Skepsis'in nereden bana cöv diyecek ataba diye falan. Bunu aşmak ki Sımdan bu şey önemli diye düşün, düşünüyorum ben ya. Yani. Efendim. Ee, sana çok teşekkürler bir kere konuşman için. Ben seni daha önce de dinledim. Her zaman bu kötü olacak, kötü olacak derse hiç öyle olmaz. Ma <gülüyor> <Bah>, teşekkür ederim. <gülüyor> Senin de iyi gidiyor. Yeah. O ben hala sürprizleri bekliyorum. Ya. Yeah, daha ben daha güvenli başlamışlar yapmaya başlamalılar. <gülüyor> ee, bana bu anlattıklarını biraz daha böyle peers, dev gibi pragmatistlere de almışlar. <gülüyor> yani. Bir bilgi süreç olarak bakmak, evet, inancın sabitken ve yani bir sorun çıktığında onu çözmek üzere ilerlemek. Ama o zaman buna bağlı olarak da doğruluk ya da gerçeklik de bir cilt değişiyor. Yani mesela birisine sorsa böyle, hani gerçeklik yok hani öyle orada. Falan. Ve ne var? İşte belki belirsiz bir gelecekli, bilim cemaatinin üzerinde uzlaşacağı bir ideale biz gerçeklik diyoruz yani. Sen de böyle bir bakıyorsun? Bu yani Doğruluk ve gerçeklik dediğimizde mesela bunlar ne anlıyorsun? Çünkü öyle olursa hani bırak bilgi kuramlarını, problemleri şöyle yazılır böyle olur. Bu adamlara göre bir problem olmaktan çıkıyor. Yani hiç da gerek yok. Bilgi geliştirsen geliştirsem onu geliştirmez. Evet. Hayatta kalmak için zaten bilgi yüretmek zorundasın ve zaten onlar işe yaradığı için de işte işe yarıyorlar. Üstelik böyle bir kuranımız oldu zaman takimci de oluyor. Yani. Şimdi ben şey, nereden bir sikselim göndereyim onu Böyle sen de böyle mi bakıyorsun? Şimdi şey ne? yani işin dört tarafından başlayayım. Felsefeye başladığım zamanlarda yani o güvercinde tane kavramlar korkuyordum. Bir işte şey hakikat, doğruluk, nedensellik. Bir de gerçeklik. biraz işte çalışınca öğrendim ki aslında katıştık. Işte, doğruluksuz yapabiliyoruz. Yani doğruluğa ihtiyacımız yok. Lapatörsün en, en güzel şeylerden bir tanesi. O bakımdan yani hakikaten benim doğruluk diye bir derdim yok. Asıl derdim işte gerçeklik meselesi. Gerçeklik meselesinde de şunu kastetmiyorum tabii yani e, orada bir metafiziki anlamda benden bağımsız bir gerçekliğin varlığı ya da yokluğu beni ilgilendirmiyor falan değil. Tabii ki var. Var. Var tabii ki. realist bir durum. Tabii ki sahibiz. var. Ama e, şunu da o orada durması ben hemen tam şu olarak sonda dinlemez. Yani Yok değil yani benim ona bu içinde... çıkarımız az önce bilgiye yönelik yaptığınız eleştirilere içermiyor mu? Yani nasıl böyle bir şeyden söz ediyorsun? Ya elbette çok bir şey olsun. To Tosluyorum yani duvardan geçemiyorum yani. yani <gülüyor> bir bilgi nesnesi nasıl olur? Tek bir numara der bir, bir, bir bilgi nesnesi var ama, var ama varmaya ya çalışıyorum ama burada bir şey şu yani benden bağımsız orada bir gerçekliğin olması meselesi ben onu bilmeye yönelmediğim sürece hiçbir şey anlamı yok. Anlamıyor. Dolayısıyla yani sen ona bir iradi bir şekilde ilişkiye girdiğin zaman o gerçeklik dediğiniz şeyle bir anlam kazanıyor. Ha, bu gerçeklik dediğiniz şeyi esas itibariyle ne kadar mı yakalıyoruz, ne kadar mı yakalayamıyoruz meselesi ilginç bir soru. Yani benim de üzerinde çalıştığım bir şey. Uzun zamandır dert ettiğim şeylerden biri. Orada şunu söyleyeyim yani evet bu tarafım yani içinde var onu reddedecek değilim ama Şu da var yani Bir sürü hususta çok Şansımız ya haber gittiği için Gerçekliği yakalamışız Şansımızın ya haber gitmesi de şu Geometrik anlamda Matematik anlamda göbeğimizi çatlatmış Onu yakalayabilmek için işte elektron demişik, işte atomlar demişik, ne bileyim ben e, buna benzer daha. Ha ya da işte en son şey o bir şey, deneyden yaptılar ya nedir? Ee, şeydeki servis önündeki deneyden işte evet o işte şey adını söyleyin. E, Tanrı parçacı mı? Tanrı, ya işte hiç parçacı. Yani onun, yani bunun bulunması, bulunmuşu çok ciddi bir şekilde görmeksiz olarak problemler, teklemleri çözmekleri halledilen bir şey, ha anlatılır, varmıyız Buraya bakıyorsun var ya da yok. Bunu uğraşmamız gereken bir şey. Hakikaten bulmamız gereken. Ee, bazen şansımız yaveri gidiyor. Buluyoruz. Bazen de şansımız yaveri gidiyor. Bulamıyoruz. Yani geometrik matematik anlamda inanılmaz bir şekilde bizim özellikle geometrik bölümümüzü ciddi bir şekilde aç, açan, keşif yapmamızı ciddi bir şekilde e, e, e, izin veren bir şey olmasına rağmen bir sürü şeyde dediklerimiz çıkmıyor. İşte ne demişim, demişsin, Flogiston demişsin, günler demişsin, demiştin? demişsin. demiştiniz yok Hiçbir tanesi yok. İşte elektron günler falan üç beş. İyi güzel yani O kadar da kötü bir şey değil yani. Yani gerçekliydi öyle ya da böyle bir şey. Ne yapıyoruz? Ama yarattığımız her şeyin, her türün her biri diğersinin şeye tekabül ettiğini düşünmek birazcık saf saf yani şey. Değil basit bir oluyor şey yani saflık oluyor. Yani. Bu aslında. Çünkü bir şey. Ama şey eski olsun. eski Ne yani kadar hayır, ne kadar ben onunla uğra uğraşmayacağım diye. Hı. Ya ilgilenmemizin tabii bir koşulu var işte. O yani e, sürecin kendisini bilme olarak tanımıyorsunuz, Kaydedilen bir şeyi bilgi olarak tanımlamıyoruz. Yok hayır. Yani... İşte doğruluk zaten kaydedilen şeyler değil. Yani önemliyle, cümleyle vesaireyle yapısın olduğu oluyor. Yani orada şey. kaydedilen şeyler şunlar olabilir. Evet. Azal olarak şeyler oluşur. Bilgi, daha doğrusu problemi, tanımlama, problemleri çözme kabiliyetlerimizin kaydedilmesi söz konusu. Onlar da geometrik olarak aletlerimizi, çok genel anlamda geometrik olarak aletlerimizi, tekniyleşmesi, kontrakçı. Öneriden çabuk değil o. Evet. O... o kurma kabiliyetlerimizin problemleri kırıp onları çözme işte ya işte çizbide falan o kabiliyetlerimizi <gülüyor> ciddi bir şekilde biz yazarı ya da iş şahap edemiyoruz biz onlar da önemli şeyler arkadaş bunlar zaten ciddi bir şekilde biriken ve aktarılan şeyler olmuş ve onların da zaten eski evet, <gülüyor> orada zaten olup bir derdi yok ya. Yani. Tamam, bir şey soracağım. Bu, bu bilim felsefesi yaklaşımlarının hani gözlemi daha önemlidir önceliklidir. <gülüyor> kuram bu daha önce öncelik önemlidir önceliklidir. Tabi sen şimdi kuram ıı, diyen cepheyle görünmüyorsun. E, ama şu, değil mi? Yani e, şöyle ama sanki bu noktaya gelindi. Yani ben Einstein yaklaşımına da bakıyorum. Bu da bunun böyle olduğunu söylüyor. Şimdi senin duruşun özne odaklı, özne ağırlıklı, epistemik odaklı yani hani eski gelenekte olduğunu çok teşekkür ederim. Hani ontik, ontoloji merkezli bir felsefe yapmak değil, epistemoloji bilgi ya da özne odaklı merkezi. Yani 17. yüzyıl, 18. yüzyıldan sonra olan bir felsefe geleneğidir. Şimdi mesela böyle bakılırsa, çünkü sen diyorsun ki, Kur'an geliştirilir. E, uyuşmuyorsa, karşılığını bulamıyorsa değiştirilir. Yani özne değiştiriyor. Yani bildiğini sandığı sürece onunla haşır neşir oluyor ama ters bir olumsal sayınca değiştiriyor, revizyondan geçiriyor yaklaşımını. Hep merkezde özne var. Öznenin bilmesi, anlam vermesi varlığa öncelikle. Yani, Dolayısıyla... İradi bir şey evet. olarak... Yani çünkü ne kadar iradi bir şey. Evet. Yani illa bir gerçeklik alanında öncelikli olarak gözlemlenmesi gerekiyor. Kur'an salı, falan öncelikle düşünüldü. Kur'an olarak geliştirildi. Sonra... ...gözleme yaptılar. Ben hatırlıyorum yıllar önce... ...Nasih Kemal Tanrı'nın Amerika'dan dönmüştü, felsefe bölün'e gelip... ...konuşmalar yapıyordu. İlk geldiğinde bize söylediği şey, işte insanlar... ...vek tanklarının yanında geceliyorlar, erkeze yaptılar. Gözlemlemeye çalışıyorlar bunu. Şimdi mesela Einstein'da şey demiş, Lehmann eğer küresel geometriyi geliştirmeseydi, ben görelilik kuralını bu şekilde kurulayamazdım. Yani önce matematiksel modeller, soyuz yapılar var, sonra onların olgusal alana, amfidik, bilim alanına uyarlanması zorunda var. Ha toz kurulsa geri çekilir, revizyondan Sanki Senin böyle bir duruşun var. Gibi. oradaki şey var, bir şey çok genel anlamda doğru ve orada hocamın dediği şeye katılıyorum. Ama şu geometrinin hakikaten ta işte başından itibaren ve 1920'ler hatta 30'lara kadar ciddi bir e, e, e, keşfetmenin bir aleti olarak ciddi rol oynadığını görüyorsunuz. Hakikaten geometrik olarak kuruyorsunuz bir, bir, bir fiziki problemi geometrik problemi haline getiriyorsun. İşte Galilei hatırlayın şey yapmıyor. Baktığın zaman zaten şey eldedir o modele baktın bakayım. Ya diyorsun tamam serbest düşme zaten yani geçen zamanın karesidir diyorsun. Başka bir şey söylemene gerek yok. Ama 1900 yani özellikle işte bu, bu gayri ökliden geometrilerin keşfidir falan filan. Ama 1930'lardan sonra ciddi bir takım şeylere girdik geometrik anlamda. Öyle bir takım cebirik olarak öyle bir takım şeyleri elimizde şeyler var, e, alet denklemler var bilmem ne ama bunları nasıl resmeteceğimiz, konstürak edeceğimiz konusunda ciddi problemlerimiz var. Edemiyoruz bir sürü süre. Dolayısıyla e, o geometrik şey, hatta bunu e, nedir? Şeyde de e, itili bir, bir, bir e, e, matematikçiydi, sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçti. E. Kaç yaşları Vefat çok eskidir. 58'de, de, vefat etti hocam. Yok matematikçi. İlk matematik doktorasını Almanya'da şeyde. Ya. Ali ya, Ali ya. Yok bir <değil> hocam. <gülüyor> çok çok eskilerde 16'da yapıp gidiyor. 16'da 1916'da pardon 19 19'da Türkiye'ye dönüyor. Yok, bir, bir şeyde. Yok ben daha daha geride yapıyor. Evet. Saygıydı. Ney? sonra işte uğraş. Şimdi orta mesela Onun yazdığı bir şey Einstein'la bir Fransızla bir, bir konferansa giderken eee Berlin'de Einstein'la muhabbet ediyor falan da. Eee konular büyük konu. Yani Ay zaman da şey oğlu şey da şey arkeolog. Portal mıydı? Hayır. Neyse. Hah. Yok, yok, yok. Değil, Şimdi orada şey diyor yani bunu daha sonradan şeyini de görüyorsunuz başkaları da söylüyor. Einstein 1930'ların sonuna doğru şeyden vazgeçiyor. Geometrik yöntemle fizik yapılabileceğini yani geometri temeliyle fizik yapılacağından ciddi bir şekilde vazgeçiyor. Çünkü gene bir sürü şey var ama sebebi çok basit. Çünkü yani, yani cebirsel olarak kurduğumuz o kadar çok şey var ki geometrik olarak bunların ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Tarihte böyle dönemler oldu mu? Oldu tabii ki yani işte falan. Ee, bu bir kısmı yani. Ama e, senin dediğin şey var. Çok genel olarak benim baktığım şey şu. E, yani teori önceliktir falanlar öte. Daha çok böyle naturalist bir şekilde yani bir şekilde yaparak gidiyoruz yani. Zaten öğreniyoruz, öğrenme meselesi. Öğrendiğimiz şeyler de zaten esas itibariyle elde ettiğimiz bilgilerin ötesinde o bilgileri elde et derken ederken kurmuş olduğumuz o inşa etme kabiliyetleri. Asıl önemli olan şeyler, önemli olan olması gereken şeyler onlar. Çünkü o onlar bize problemi yeniden başka şekillerde tanımlayıp çözme şekillerini sağlayan şeyler diye Ama yine gelen geriler yani o anlamda öyle bir şeyimiz yok yani işte atiyor yani yani önce vesaire ama karşılıklı etkileşim belki yani birine. Yani hiçbir bilmem ne veya buna benzer bir şeyin e, ihtiyacımızın olmadığını düşünüyorum. Doğal olarak birine başladığınız anda derdimiz ortaya çıkıyor, onlar ilgili. Biz problem çözmeye çalışıyoruz ve problem tanımlamak, problem çözmek çok işin en temel anlatısı var. Bu dediğim şey çok doğru yani tabbani saldırılıyor bir aya. Fizikteki, mesela sen karşı Yeni yeni problemler keşfediliyor eski problemlerin geçerli olmadığı, ya çözülür, nasıl <gülüyor> yapılıyor. Şey bilirsiniz, eski yani arasında tartışmalar da niye spor? Ya ee, Einstein arasında bir tartışman, ne işte, tamamen her şeyin e, ihtimallere dayanması gerektiği, e, kisim bir şey olmadı. Halbuki Einstein daima ölüne kadar ya e, o bir e, şeylik, yani kanun zoratmaz. Evrende bunlar olmaz. Evet. Şimdi burada e, temel bir ayrım var, temel bir e, bakış açısı farkı var. Ama bu, e, bu farkı mantığı bilim teorisini nedir, zaaf olarak da görmeliyiz. Yoksa modern bilimin kendisinin eşitlerinden, basamaklarından birinde yeni bir kavramsal dünya yaratırken ki gerekli sancılar olarak düşünmeliyiz. Eksiklikler olarak düşünmeliyiz. Ben burada doğrusu Gödel hariç. Yani gödel, burada bir başka bir üstü, şey çünkü işte bu kavramsal çok fiziksel olan probleme, cah biye e, mantıksal bir şekilde e, bir izah ediyor ya da eski izah, şey yapıyorlar çöpe yapıyor. Yani, yapıyor. E, yani belki e, işin sizin bakış açınıza en yardımcı olacak örnek göverder demek bir düşünüyorum. Ama ben doğrusu bu. E, Isikçödük mesela deneylerle zaman zaman gelen haberlerde e, yeni de dünyayı acaba anlamak mümkün olacak mı buradaki şu e, bugüne kadarki geçerli olmadı anlamadığımız şeylerden kavramlardan acaba yeni bir şey yapacak mıyız? Mesela başka bir şey Einstein biliyorsunuz e, şeye bir uğraşla e, elektrodinamikle e, şeyi kütleçekim kanunları arasındaki bu farkı ortaya kaldırmaya çalıştık kendi şeyinde. Ee, o sırada mesela bir kişi şimdi adı Caduza Klein iki kişinin bir makalesi geliyor. Ben size bir bilim dergisinde o sırada vermeyeyim. E, bakıyor onlar neredeyse an önerdiyse de yaptığı boyut arttırmasını 5 boyuta çıkartarak da Elektrodenami ile bir, bir nevi aynı bir bülonser renkli biçimde göstermek daha büyük boyutlu bir uzayda. Onun uzayda Einstein'ı afallıyor ve bilenler söylüyorlar. O, o makalelerin yayın, yayınlanmasını geciktiriyor bilerek. Altı ay yahut bir sene. Ondan sonra e, şey yapıyor. Yani, evet haklılar falan diyor. Şimdi bugün her daha sicil rüyası, sicil teorisi deniyor. E, vs. bu problemler e, yeni yeni bakış açıları, yeni enstrümanlar gerektiriyor. Ama bu enstrümanlar sadece teknik, şey, teknikli düşünce enstrümanları falan der. E, ama bu şiir hata bilgi teorisinin bir şeyidir. Zaaflarım e, adı bizi daima karşılaştırıyor. normal olarak e, bizim kendimizin e, bilgi teorisine kus kapatmamız gereken şeyler Yani zavat bizde midir? Bilgi teorisinin kendi bağlamında mıdır? Orada emin olmak lazım. Evet. Şimdi şey dediniz. Şöyle başlayalım hocam. Yani Aristoteles'ten başlarsanız mantık falan deniliyor ya yani normal mesela <gülüyor> ...antik... Yunan'daki geometri çalışmalarına baktığımızda yani Milattan sonra işte 450'lerde falan ilk ciddi aletlerle o işte şey redaktörler absürd mu karınlaştırılması. Ka ka ka ondan sonra ciddi bir şekilde didaktif diyebileceğimiz bir takım şeylere girmeye başlıyor. İnatlar önce işte işlerde Österes'in işte ilk analitikler an ne bileyim? İnici bilmiyorsunuz. İnici bilmiyorsunuz. Orada ben mesela okuduğum vakit şunu görüyorum. Bunu büyük ihtimalle Österes şey için yazdı. Pedagojik anlaştığı yazdı. Yani hiç öyle ciddi bir, bir takım problemleri, bilgi problemleri ya herhangi bir felsefi problemi çözebilsin bir diye bir alet olarak değil. Bir takım işte, pedagojik amaçlı, daha böyle sistematik öğretilmesine şey, pedagojik e, şey yani. olarak Yani bu yani benim iddiam da değil zaten yani bu şey. Ama esas itfaiye bunun şu, yani eğer öyle olsaydı, kitleserden öyle yazardı <gülüyor> Aristoteles'te. Dolayısıyla bizim mantıkla ilgili ilk ciddi karşılaşmamız... Yani Aristoteles'ten sonra olan şeyler... şeyler. Ondan evvel zaten bizim böyle bir e, mantık gibi, bilmem gibi bir derdimiz yoktu. Ha, çıkarıp yapma gibi derdimiz vardı. En kullandığımız alet de redaktör absurdum. Ve bir sürü şeyleri de hallediyordu. E, yani, bugünkü mantıktan da yani çok ciddi bir şekilde şey veren tarafları da Eksersiyon. Şi Şimdi ha, ne yaşında? Ne şey şey yaşında? Bir de bir çözdürüyor. Bir de şey bir çözdürüyor. Bir de bana öyle gerek değil mi? O mesela falan o dönemlerden kadar karşılığında hiç çıkan bir şey geldi. Çünkü redaktan atar bir Çok güzel ciddi bir şekilde aşağın bir şey. Dolayısıyla evet yani daha sonra karşımıza mantık şekilde çıkıyor. Evet, belli takım problemleri tanımlamak, çözmek amacında belli bir takım e, problemleri ya da şeyleri aletleri yapıları kurmak ve onları manipüle etmek için ürettiğimiz bir algoritma esas itibariyle ve onlardan faydalanmak istiyoruz. Çıvalladığımız yerler oluyor, yani e, eksik bıraktığımız yerler oluyor. Bu, bu. Yani sizin sorunuzun tam karşılığında herhalde bizdeki eksiklikten kaynaklanan problem var. şey Esas itibariyle o. Ve o eksikliği aşmak için bir sürü şeyler yapıyoruz. Yani mesela az önce kim sordu hocama bir şey sordu. Yani bütün mantık tarihine baktığınızda sembolleştirme ya da daha doğrusu algoritmik hale getirmek çok ciddi bir şey. Yani milattan 5. yıldız bundan itibariyle biz geometride o geometrik hareketi Yok etmeye çalışıyoruz göbeğimiz çatladı yok edene kadar yani her şeyi e, algoritmik hale getirmek evet yani öyle bir şey var bir ama o o konu bir geometrik bir şey olabilir sen <gülüyor> niye yani, biçim aramıyorsun işte yani şeyi görmeye çalışıyoruz doğal dilde göremediğiniz biçimleri görmeye çalışıyoruz e ama şeyimle şey, ilgili bir şey de olur mu? Değil mi şey yani bu bu şeye benziyor elinizde bir takım problemler var. Onları çözemiyorsunuz. Uzun zamandır mutlaka başka Neymiş şekilde. Problem, De mesela işte paralellik problemi. Çözüyoruz. Bahsettik. işte kaç bin 1700 öncesinden bin Peki, Sakarya öncesinden. Yani sen şu dediği epistemolojik bir şey olarak veya metodolojik bir şey olarak anlamış oluyorsunuz. Yani, yani. bir... e, ikimizin aynı geometri tasarımına sahip olduğumuzu nasıl iddia edebiliriz? Yani nasıl emin olabilirsiniz? Veya ikimizin de aynı şüpheci eğer doğuştan gelmemiştir şüpheci, aynı şüpheciliği taşıdığımızı veya şüphe ettiğimizi nasıl görülebilirsiniz? <gülüyor> Bu az önce sözünü ettiğim iki tane problem var ya bahsetmediğiniz kısmı, sizin söylediğiniz kısmı, e, Mena'daki üçüncü kısım, eksik kalan kısım. <gülüyor> Benim <gülüyor> orada, soru yükselim ve, Evet, onu da zaten şey işte hatırlarsanız şey, Mena üç tane şey söyler ayaklı şeyi söyler, şey Socrates ona iki ayağından her biri çabukluğuyla bir falan, o dediğiniz kısım yani aynı gövmeti seninle paylaşıyorsa burada şüpheciliğe yer veremez. Evet, paylaştığımızı var sayıyoruz tabii ki. O zaman ee, yani şüphecilik nerede? Ama buradaki şüphecilik şey konusunda hocam, yani aynı gövmeti paylaşıyorsun, ya o de dedimiz ama yapmış olduğunuz inşa etmiş olduğunuz problemlerin çözümü için yapmış olduğu şeylerin gerçekten orada varlığı yokluğu meselesindir ciddi bir problemimiz var. Yani aletlerin meselesinde... Evet yani bir Ama şey yok. Alet o problemin kendisinden bağımsız var değilse... Yani ben evet, yani, de yani, yani. yani mesela şeyi düşündüğümüzde mesela şey, paralellik problemi, işte Sacriere'ye kadar düşündüğümüz Taker'in yaptığı en en güzel şeylerden benden bir e, yani hala ötüt çerçevesinde düşünen, ona inanan e, ötüt geometrisinin hala en güzel olduğu şey. Ama o paraya bir şekilde halletmek zorundayız. İşte o kötü isimli yaratıyor falan değil. Yaptığı şey inanılmaz zekice bir şey. Ne atapsürdü mu sadece e, problemin ya da işte, e, ispatın ya da demonstration e, şeyi dediği bütün sisteme uygulamasında bir şey hakikaten üstü diyor. Ee, Burada mesela baktığınız vakit ah işte bir adaptör hastalığı bir de ne zamandan beri kullanılıyor. Ama problemi yeniden tanımlamasında çok önemli bir şey haline bir parça halinde ve çözümünde de öyle halinde geliyor. Bu şey doğru herhalde. Evet. Ee, yani bir tavuk bir şey oluyor. Şimdi. Oraya girmemek için bir şey kabul ediyoruz ama olamaz, yani şüpheciliği kabul etmek meypüretinde değilsin. Yani kabul etmeden de bütün evet, bunlar aynen söyleme edemiyorsun. Yani var dersen var. Şüphecilik şu andandır e, söz konusu. Yani az önce dediğim gibi e, problemleri çözebilirsiniz. Yani diyelim ki herhangi bir problem olsun. Çözebilirsiniz. ama çözümün gerçek çözüm mü? Yoksa e, tasavvur edilen yerde şey hayali bir çözümün olduğu meselesinde ciddi problemler çıkıyor. Oradaki skepsizmden şeyin bence yararı şu ıı, hiçbir şeye olmuş bitmiş gözlüğüne bakma. Çünkü problemi problemi tanımlamak demek bir adlı bir bir cebirsel denkleme indirgemek demek esas itibari. Yani cebirsel bir denkleme indirmek zorundasın ki çözümü bulabilirsin. Yani işte öyle değil mi hocam? Yani cebirsel denklemek ...haline getirmezseniz... ...evet ya evet, da hayır cevaplarını veremezsiniz. Şey için. E, çoğunluğu çözüm için. E, buralarda bir problem yok ama... ...problem yapmış olduğunuz çözümün... ...gerçekten... E, ...tabiyatın da öyle çalıştığı... Ve ...gerçekten onları tekabül edip... ...ya da respekti meselesinde bir şey. Ama çok ciddi anlamak lazım. Hadi iş yapalım... Yani biz kullandığımız aletlerle edildiğimiz bir diğerleri vesaire işlerimizi yapmaya çalışılmıyor şey ama bir taraftan da şeyin farkında olun. Evet. Yani Nasıl olsun alacağız? Şimdi yani, yani, senin bu konuşmaların sonucunda ben artık Yunan'da iki kavramla yani iki şeyden yola çıkarak senin Sophos ve filosofos ne anladığını ben yani, ...kendinin ne söyleyeceğim. Şimdi bilgi bir ürün değil... ...bir son değil derken... ...ya da bilgiyi son ürün olarak... ...tanımlayanlar genelde şöyle... ...insan bir kesin bilgiye... var, Kesinliğe varınca da... ...huzur bulur. Rahatsız. O yüzden sıradan insana... ...sanki kesin bilgi varmış gibi... ...gösterilir ve onları rahatlatılır. Şimdi kesin bilgi var... Ya, ...ve bunun bilme... ...etkinliği yapmasına da gerek yok biliyor. Biraz önce nasıl biliyorsa biliyoruz. Şimdi felsefeci şey ne yapmak zorunda? Felsefeci bilme inli sürecinde olmak zorunda. Yani bir Hiç bitmemesi de gerekiyor. Bu sürecin devam etmesi. De bilgi teorisinde da böyle bir felsefeci Felsefecinin olma durumu olduğunu ilerleme süreci burada evet. Ve buna da sketizm diyoruz. Sketizm dedi ya da sketizm dedi yani, de içinde en içte var olduğu. şeylerden, elementlerden bir tanesidir evet. bu. Bakma yani. bu tuz çözümleme gibi oluyor, kesin bilgi var diyenler çok çok fazla. Artık aramasına gerekiyor. Öbür tarafta filozofos dediğimiz felsefeci felsefeciler de, hep arayan ve bu bilme ilgini sürecinde e, durmadan uğraşan. Küçüktür. Ve bu şey hakikaten kadar bir şekilde katıyor ki bir yersi hariç rahatlamıyor konusunda. Yani bilgiyi kesin şekilde bulduğu yersi yani senin şeyi rahatladığını düşündüğü adamlar aslında rahatlamıyorlar. Çünkü başkası böyle hayal girecek olan bir insan. için son adam. Başka bir şey yok. Mutlak. Ya yani mesela benim için mesela her şeyden gayet artık çünkü elleri en, en, en fazla <gülüyor> yapacak şeyi biliyorum. Yani. Ama güzel tarafı da şu hiçbir zaman iflas nesetmişiz <gülüyor> o, o o mutlak yerde durduğu için orada indir. İnanca dönüşüyor. Sen inanca dönüşmüyor, sen bilmez dediğiniz düşünce. Evet, şeydi yani. yani. olamaz. Olamıyor. Ha, böyle, bir böyle bir şey. Böyle yani, yani, bir şey Senin dediğin bu çok ilgili bir Daha bence fakat bir şey. Plato'dan sonra bu kısmı ciddi bir şekilde eraziona uğradı sanki ya yani bu da böyle hoş ne posmuş gibi <gülüyor> son <topos değil gülüyor> Newton'un verdiği taktiklerden biri bu. Şimdi aramızda kanser ama bunu yani da Aristoteles'e ee, borçluyuz. Yani bu da başlangıcımızı belaya sokan taraftan olan. Eee Newton'un verdiği askerizizden kurtulmanın en önemli bir, en kolay yolu başta engellerse. Kapıyı kilitlersen sokmaz. Bunun için de bir sürü şeylerin var. İşte elisi yok fazla. Ama bunu yaptığımı başın belaya giriyor. İşte o şeyin güzel hayatı, zevkli hayatı, heyecanlı hayatı hiçbir şekilde alamayacaksın. Hep kaydıyı çekmeye işte arayan bir durumda. Işte, Platon tam tersini yapıyor ama bütün mesela bizim felsefe tarihine baktığınızın özellikle bu kısmı Platon'un o heyecanlı hayat işte yani şey oluyor ya. Orası Eraz'e uğramış ciddi bir şekilde. O kötü bir şey. Felsefe, yani pratiği, e, e, faaliyeti açısından kötü bir şey. Bu uykuda bir insan eksikliği değil, insan olmanın yolu. Evet ama bu Eksik sadece insan olmanın yolu değil. ama çok ciddi şeyle de e, e, alakası var. Yani içinde yaşatıyoruz, işte toplumumuzlar vesaire vesaire koşulda. Yani böyle çek başınıza böyle bir şey yapamıyoruz. Tabi Platon'un mesela şey oluyorsunuz varsayımları, ruhun ölümsüzlüğü, göçerliği, o Sokratik ortamda anımsamalar ya da eee eril düşünmeler. Şimdi bu tür şeyleri hiç biliyorsun. Zeki evet, mesela bak şey o varsayılarda değişebilirler. Ebel evet, evet. varsayımlar. O zaten ama bu varsayımlarına nasıl çekiyor burada? Demiyorum da şeye karşı verdiği Menon'a menalara, verdiği, düttüğün verdiği cevap bilginin kriterleri olarak verdiği bir tane şey var. Araştırmacıktan korkmayacaksın, yılmadan araştıracaksın, türkünen bir şeyler... De. Başta en başta olsaydı. En başta hemen o şeyden sonra söylüyor, o işte... Mabdıkçıların ıı, Bu ıı, bilgileri... Evet, evet. evet, işte bunlar kriteri kriterler değil, hayata dair olan kriterler. İşte bunu bilginin kriteri olarak söylüyor. Bir şey bir Ama tabii o unutulmuş bir şeyi, bilgi, bilme durumunu kabul ediyor ki, anımsasın o araştırmayla anımsıyor. Ya Sokratik dörtlü iki tane anımsama. Bu çorda bir anımsama anımsa falan yok. Yani bu iki tane söyle şey çok önemli iki tane kriter bu epsietik kriterler ve hayata dair şeyler. Şöyle dedi yani biri araştırma, diğeri bir ne? Sokratik sorgu. Ya şey, yanlış hatırlamıyorum ama biri korkmayacağım ve bir yılmayacağım. Korkmadan, yorulmadan araştırmak diye özetleyebiliriz. Tam şeyden sonra o o aristik şeyi söylüyor ya Melo'da Melo. bir şey söyleyeceğim e, Samet sen şimdi bu ilişki yok problemi gerçekten 300 yılı bir felsefesinin en önemli problemlerinden biri literatürü e, Melo'da var ama bu vardır vardır ama işte 200 yıl daha, herkes, e, sen daha rahat anlayasın the just question of induction durumu fakat e, Kant bari e, bir çözümü e, sen Hani nasıl ele alıyorsun? Yani Hume'un bıraktığı şeklinde o problem orada kalıyor. Ama Kant'ın manevrası sana doyurucu gelmiyor. Yani baştan engelliyor şeyi. Nasıl olsa sonunda sıkıntısı çöküyor. Yani hakikaten şey. Yani şey çok güzel. Ya mesela şey, bir birinci kritiği mesela işte birinci kritiğe baktığımızda son kısımlarını yani şey doğru, kitabın sonuna doğru gittiniz şey estetik kısmından sonra gittiniz ve ki daha kaliteli. O oraları daha şey çünkü daha önceden uğraşmış, oraların kafayı yormusundan. Estetik kısmı tam çuvaladığı yer. Yani bu sonrası mı şu an kısım? de yazdım bu kısmı. Hayır. Sen söyle, yani istedikten sonra nasıl Şimdi, bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> evet, yani iki konuşma daha var. Aynen istersen... Ben de çok evet. teşekkür ederim. Aynen. Evet. teşekkür ederim. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok. Çok.